Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillah allazi hadana li hada ma kunna li ين <سؤال> على اَمِنْ مَكِيلٍ وَعَنِ الصَّنَوَانِي بَاعَ مَتِيَّ الصِّحَابَ جَهَازَ رَوِيَ لَنِ يخشَى مِنَ الْيَمِينِ رَبُّهُ أَنْ يُعَالَى عَلَيْهِمْ مَجْمَعِينَ أَمَّا مَنْ كَفَرَ فَاتَّبَعَ طَغَوَاتِ اللَّهِ يُطِيعُ fakat ben benden, kalk nazar, salatı etme, şahılatı besle, çölü gıyay. İlla metan ve amanı salıhan, buna gelip gülün Jannatı, falan filan الله تعالى على وسلم, salat amal etti, men qa'ha, men qa'metin, men terkeat, الله kıymetli üstü Rabbimiz bizi yarattı yoktan var etti bir damla sudan kalp etti sonsuz nimetleriyle bizi kuşattı bir nefes nimeti. bakın insanlar nasıl nefessiz kaldılar nasıl madende boğuldular bir ufak nefes tıkanması olsa yaşayacak arkanlar Günde yirmi bin nefes alıp veriyoruz. İçeri giren ya dışarı çıkanı ayrı sayarsak 48 bin nefes. Bir nefes dünyadan daha kıymetli. Bir insanın bütün dünya malı olsa bir nefes fazla almak için, rahat almak için, ecelinden sonra bir nefes yaşamak için hepsini verir. Öldükten sonra para ne işe yarar? Onun için bakın bu kadar nefeslerimiz alıyoruz, gönül. Tertemiz havalarımız, yediklerimiz, eve içtiklerimiz, türlü türlü nimetler, helal zevkler ve lezzetler meşru olanları bahsediyoruz. Bunlar ne büyük nimetler. Şimdi bu kadar nimeti bize lütfedene şükretmek lazım değil mi? Şükretmek sadece yarabbi şükür demekle olur mu? Lokantaya gidiyorsun köfteleri yutuyorsun ondan sonra hadi bana eyvallah çıkıyorsun Var mı öyle ne derler sana parayı öde faturayı öde derler değil mi sen diyebilir misin ki ben ödemiyorum dersin o zaman dayağından yersin o zaman biz bu dünyaya geldik yiyoruz uçuyoruz, sonsuz nimetlerle yaşıyoruz Rabbimiz şükür istiyor sen de adama Efendim köfteleriniz çok lezzetliymiş, teşekkür ederim dersin, kurtulabilir misin? <gülüyor> Sen de o zaman Yarabbi şükürle bekle kurtulursun, Ya Rabbi şükürün yeri var, o dilin şükrülü. Ama bak cuma var, cemaat var, beş vakit namaz var, oruç var, namazan şerif geliyor. Recep-i şerif ayındayız, 27. gece piras gecesi var, insan piras haram haldeyiz ve hangi haldeyim hangi gündeyim Allah bana ne farz etti ne vacip etti neleri haram etti neleri yasak etti bunları düşünmez mi ya şükür İslam'ın tamamıyla olur ne kadar eksik edersen, o kadar olsa olur onun için bu faturayı bize ödettirecekler işte Cuma'ya geldin kılıyorsun fatura ödüyorsun kulluk nimetini faturasını ödüyorsun beş vakit kılmazsan yandın Cuma seni kurtarmaz Sadece Cuma kurtarmaz. Tabi ki Cuma namazı kılan da sadece bayram namazı kılan da iyidir. Bayram namazı bile kılan hiç kılmayan da iyidir. Anlı bir kere secdeye gelen gelmeyenden iyidir. Ama beş vakit namaz bize farz edilmiş. Cuma'da doluyor. İkinci namazında kaç karsap oluyor. Ya Onun için bu ad-i kerime okudur, Meryem suresinde فَخَلَفَ مِنْ قَعَدٍ قَلْبٌ Peygamberleri saygı saygı, Rabbim bu surede buyuruyor bu kadar kıymetli peygamberler geldi geçtiler bunların arkasından köpü dönler süredi bu kökü nesillerin en büyük feladığı neydi? efaaus salate başta namazı zayi ettiler kimisi namaz farz neyin dedi kafir oldu kimisi farzdır dedi kılmam dedi fasık oldu kimisi vaktini kaçırdı, kazaya bıraktı, günahkar oldu. Kimisi beş vakit kıldı, hızlı kıldı. Tadil erkeğine rahat etmedi. Patkırt, patkırt, patkırt, tavuk tane toplar gibi hızlı kıldığından namazı zayi ettiler. Vettebe'u şeruvat, şehvetler ne oldular? Şarkı, gürkü, oyun, eğlence, içki, kuvat, faiz, suç namaz yaz yok. Fesebü feerikavle kâya Yakında bunlar Gayyar kuyusunu boylayacak. Vardır. Gayyar kuyusu nedir? Hadis-i şerifte okuyorum. El-gayyü ve'l-efa'n bi-i'raniyesi'l-riva salli ve'lillâh Cehennemde yananların, üst tabakalarda yananların leşleri, irinleri, cerahatleri akıyor. Nasıl ki döneri çeviriyorsun, o dönere baktığın zaman biraz da iştahın katsın. Neden Adamların kafası öyle kelleler döner gibi cehennemde düşecek? Bir de onu da düşün. Allah bizim kendi başımıza o kellelerden yapmasın. Evet. Onu düşün. Ya la kiballa bucu evet. binna kelleleri kafaları ateşte çevrileceği güne hatırlatıyor Kur'an. O zaman nasıl ki o cızır cızır dönerin yağları damlıyor aşağı. İşte öyle ilinler, kusmukla leşler, havada toplanıyor toplanıyor iki kuyuda toplanıyor. Birisi hayya kuyusu birisi ezlem kuyusu o da Furkan suresinde geçer ezlem kuyusunda da ne diyor fakittar kutbenin vakti müsait değil çok metinleri okuyor Allah'tan ortak koşanlar iki, haksız yere insan öldürenler hani ilet sürdü ya yok savaş yok, cevap yok katiller bir de zina yapanlar bunlar cehennemdeki öbür kuyuya ineceklerdir Kedi düşünün, beş vakit namaz kadar. Hadi sünnetleri de meşgulsün, hastasın, cümleyi diyelim ki kılamadın diyelim, kılamadın, onlardan azap yok. Sevaptan çok büyük kardan zarar var ama, farzlar, ya ne var ikildinin farzı dört rekat, günde bütün farzları kısa on yedi rekat, Allah Teala sana 24 saat verdi, 24 bin nefes verdi, bir nefes katır trilyona alınmaz, Allah nefesi hiçbir makine, hiçbir doktor veremez. Adam kendi kumduğu hastanede ölüyor, nefesi kesiliyor. Veremiyor ona o kadar makine bir nefes. Ne ki 24 bin nefes sırf nefes nimetini saysak, bu kadar nimeti var bize, 17 rekat 17 dakikada kılınır. Niye? Abdest temizlik, tarih temizlik, yani maddi manevi, huzur ve rahat ve şifa ve afiyettir. Bu dinin ünlü İslam, neyi bize zor geliyor? 13'ün 5 vakit namaz Recep ayındayız, Günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor, önümüzde Miraç gecesi, önümüzde ferahat gecesi, önümüzde Ramazan ı Şerif geliyor, mutlaka tevbe edelim. Bak namazı zayi edenler cehennemin dibindeki kuyuyu boylayacaklar. İlla men tövbe edenler müstesna. Şimdi tevbe et. Ya Rabbi yanlış ettim de, yeniden iman tazele, salih amellerine devam et, geçmiş kazalarını hesap et. 11-12 yaştan sonra, kuruldan sonra hesap tut. Kaç sene kılamadın, bunların da her gün kaza et. Her namazın peşine bir iki vakit kaza et. Allah görsün bu borcunu ödüyor. Ecel gelirse Rabbim hesabı kapatır. Ama vaktin varsa mutlaka kaza et. Her işten önce sen borçlusun. Önce kazalarını hesap ve borcunu elde et. O zaman öyle haberin huyugunu elde etme. Onlar cennete gelecekler. Belâzıla bu neşeya, hiç haksızlığa uğratılmayacaklar. Cennet Adli'nin nefiyatı baktığınız var biz buradayım. Dünyaya inandınız mı? Üsküp var mıymış? Ben Üsküp'e geldim. Ama biliyorduk Üsküp bak. Biz çok alimlerin kitaplarını okudur. Üskübi, Üskübi, Osmanlı'dan büyük ulemalarımız var. Evet, Üsküp varmış. Bak geldik bugün buradayız, Üsküp var. İşte ahiret de var. Ahiret, Allah bize görmeden vaat etti. Cennet, cehennem haktır. Öldük mü? Hemen göreceğiz. Daha ölürken manzaralar, nerenin adamıysan olanın manzaraları sana gösterilecek. Allah'ın cennetiyle, cemalenin, rızasının, likasının, musvetinin müjdesiyle Ezgâil Aleyhisselâm'ı bize göndersin. 13. içindir ki, Allah bize görmeden vaad etti, biz ona iman ettik. اِنَّنُ كَعَلَهَا Allah'ın sözü mutlaka yerini bulacaktır, aldanan nefsine uyan olacaktır. İki paralık şehveti için beş paralık keyfi için sabah namazında beş dakika fazla uyuyayım diye cehennemi tercih edenler husrana uğrayacaktır. Allah için kalkalım. Allah için kılalım. Allah için zikredelim. Allah için abdest alalım. Allah için cehenneme doğru giden Müslümanları da uyaralım, uyandıralım. Katlet hukusundan ve ölmeden evvel Allah'ın bizi, ölüm bizi uyandırmadan pahalıya patlamadan Rabbim uyandırsın. Amin. يا el العالمين صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله